Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. E, bu akşamki konuğum Barış Acar e, Pıhtı adlı öykü kitabı e, üzerine Konuşacağız Ve bir yandan da Barış Açar'ın öykü yazarlığının neden bir türlü bir yaratıcı yazarlık haline dönüşemediği sorunu etrafında konuşacağız. Ancak Barış Viyana'da yaşıyor. Bu sebeple de kendisiyle telefon bağlantısı kurduk. Merhabalar Barış, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi pıhtı üzerinden konuşacağız elbette ve dostlamadan aslında şu soruyu sorarak e, girmek istiyorum ben. E, yaş 35 adlı öykünün e, altında meraklısına not kısmında şöyle bir cümle var. Türk edebiyatında yaşlanmak istemiyorum diye. Genç bir yazar olarak bu cümleyi neden kurar bir insan? <gülüyor> aslında bunun cevabı basit. Çünkü edebiyat kanalımızın oluşturduğu bir takım ilkeler var, bir takım kurallar var, sınırlar var. O sınırları görüp o sınırlara çarptığınızda bir reaksiyon oluşturmanız gerekiyor. Ee, ve bir e, derginin e, şeyinde e, yayın künyesinde e, 35 yaş bir e, sınır olarak koyulduğunda e, ben de onun içinde yaşlanmak istemediğini belirtmek gereğini duyuyorum. Oradaki e, o öyküdeki o e, ilan gibi kutu e, gerçek mi kurmaca mı? Tabii, hayır gerçek. Gerçek mi? <Gülüyor> eh, yani e, görmemiştim ben. E, hakikaten o gerçekse herhalde e, hiçbirimiz Türkiye'de bir yaşlanmak e, istemiyor olmalıyız. Yani e, çok tanınan dergilerimizi biraz karıştırırsınız hemen görebilirsiniz. Peki, bir tekrar o gözle bakacağım künyelere. E, bir de öykülerinin e, hemen hepsinde e, üslup ve teknik denemeleri yaptığını görüyoruz. E, neredeyse alıştığımız, bildiğimiz e, anlatım e, tekniğini neredeyse hiç kullanmamışsın. E, Birçok yani tek bir cümleden hatta dört kelimeden oluşan bir öykünde var. Birkaç sayfa ya yayılan öykülerinde var. Kutucuklar kullanıyorsun, bir takım çizimler kullanıyorsun hatta. E, bunları Barış Acar kendi sesini arıyor diye mi okumak lazım ki? E, Öykü kendini böyle yazdırmış diye mi okumak lazım? Yoksa Barış Açar'ın deneyselliği önemsiyor olmasıyla mı anlatmak lazım? Sesiniz gidiyor ama e, alabiliyorum. Peki um, so sorumu şey... <gülüyor> duydunuz. Ee, aslında e, edebiyatı nasıl yaklaştığınızla ilgili bir şey bu. Yani edebiyatı verili bir kanunu devam ettirmek, onu takip etmek olarak algılayıp. Ee, var olan yazınsal e, yaklaşımı sürdürebilirsiniz, ee, onun bir parçası olabilirsiniz, ona eklenebilirsiniz. Yahut onun dışına çıkarak bir takım arayışlara gelişirsiniz. Ki bence edebiyatın an ana damarını besleyen şey, bizim gerçekten sanat olarak gördüğümüz edebiyatın içinde yazının dışına çıkarak edebiyat olabilmiş olan şey, hep bu arayışlar sonucunda ortaya çıkıyor ee, ve ondan sonra tekrar kabuklaşıyor, tekrar araşmak gerekiyor ve benzerim. Ama sonuçta bütün yazdığım öykülerim ben aslında bunlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Dünyada bir takım e, şeyler görüyorum, bir takım olaylar görüyorum. Onlar yan yana geldiğinde ve dille birleştiğinde bunlar ortaya çıkıyorlar. Bunu başka bir şekilde anlatmak ister miydim? Herhalde istemezdim. O zaman bunları yayınlamazdım da yahut bunları edebiyat olarak nitelemen gereğini de duymazdım. Ama bu yazdığım şeylerin tam olarak edebiyat olduğunu düşünüyorum. Peki, e, bir diğer e, şeye öykü üzerinden... ...soruma geçeceğim. Şeyde... ...Silgi adlı öykünde... ...bir... ...işte oraya buraya yazılar yazan... ...edebiyatla, kültür sanat dünyasıyla... ...ilişki içerisinde olan bir karakterin... ...yavaş yavaş bütün... ...bacaklarını... ...elini kolunu kaybetmesi ve giderek... ...ortalıktan kendi yazdığı cümleleri de hissedilerek... E, ...silinip gitmesi... ...üzerine e, kurduğum... ...bir öykü silgi. Hı hı, hı hı. E, o öyküyü okurken... ...doğrudan aklıma... E, Hasan Toptaş'ın Uykuların Doğusu... E, ...romanın sonlarındaki... ...dayı karakteri geldi. Dayı karakterinde de... E, ...biliyorsun orada... E, ...göz... ...gördüğünü çürütmeye başlıyor. E, hı hı. Dayının gözü... ...işte parmağına yahut bacağına... E, Kilitleniyor ve e, orayı çürütmeye başlıyor ve e, kesile kesile dayının vücudu sadece bir e, top gibi sadece gövdeden oluşan bir hale geliyor. Ama o, o e, öyküde yani uykuların doğusunun o pasajında ki bu e, metafor yahut e, alegori e, üzerinden gözün gördüğünü çürütmesi noktasına varıyorduk. Ama senin öykünden e, hareket ettiğimizde aslında tam da öykünün ilk sayfasında e, açık ettiğin gibi Adorno'nun kültür endüstrisi e, hı hı. ve onun siliciliği e, standartlaştırıcılığı e, çarkların içerisinde e, yitirme gücünü altın çizdiği e, hı hı hı. şeklinde okudum ben. Evet yani büyük oranda bu zaten ana meselesi ama e, örneğin aslında bir top taşla bir karşıtlık kuracak olursam hemen şunu söyleyebilirim. Ee, Hasan Ali Toptaş'ın e, metaforu tümüyle edebi kaynaklardan geliyor. Evet. İşte Gözlebeden arasındaki ilişki vesaire e, Bu hani edebiyat dünyamızda ya da genel olarak dünya edebiyatına karşılığı olan bir şey. E, ama benim denediğim daha avantgardın tutumuna yakın olan bir şey. Evet. Yani e, erken doğan dadacılardan başlayıp gerçek üstücülükte e, 1960'ların avantgardında düğümlenen bir şey. Çünkü orada da bahsettiğim olay aslında tümüyle gerçek bir olay. E, şöyle ki gerçek bir olay bir edebiyatçımızın edebiyat öykü günlerinden birinde, bunu röportajlarında da belirtmiştim. Bir grup genç edebiyatçının üzerine yürüyüp sizi öykü dünyasından sileceğim demesi üzerine. Yani son derece nesnel, yani kültür endüstrisiyle böyle bir bahanı kurabilirsiniz. Kanunun size karşı gelmesi ve size karşı konuşmasıyla sizin ona karşı evet bir görünürlük ve görünürlükten gitme söz konusu ama bu Beden ve gözle olan ilişkiden ziyade iki karşıt varoluşun birbiriyle mücadelesiz şeklinde ilerleyen daha toplumun içinde olan bir şey benim anlattığım en azından. Çok soyut gibi görünse de ben arka planında bunun yaptığını, bunun okunabildiğini düşünüyorum. Evet evet yani çok net bir şekilde zaten orada da bir e, sempozyumdan e, konuşma iptal ediliyor vesaire. Hani <gülüyor> öyküyü de <gülüyor> çok fazla açık etmek e, istemiyorum doğrusu. E, ya, o uykun içindeki öğelerin hepsi neredeyse gerçek hayattan alınmıştır. Yani O sempozyum gerçekten iptal edilmiştir. O yazı gerçekten çıkartılmıştır. E, yazıların e, verilen başlıklar yayınlanan yazılardır. Benim yayınladığım yazılardır. Hı -hı. O dönem sanat, evet. ismi sanat tarihçisiyim. Ve ben e, o dönem yazdığım yazıların başlıklarıdır onlar. E, örneğin Kullanılan editör isimleri yine öyküde geçen, onlar gerçek editörler ve onlarla yazışmalarımız sonucunda bende oluşan duygulardır. Bir öykü kimliği içinde bence gayet düzgün durduklarını düşünüyorum. Yani öykü karakteri de olabiliyorlar gerçek yaşandaki kişiler ve bu bana güzel geliyor. Evet, peki tam da senin sanatla hem kuramsal anlamda hem de pratik anlamda sanatla olan ilişkinin lafı açılmışken bir parantez olarak bunu da biraz olsun konuşmak isterim. Ee, sen Viyana'da yaşıyorsun ve orada hı hı. güzel sanatlarla e, ilgileniyorsun. E, hı hı. Bir, e, Viyana'da ne yapıyorsun? İki, niye Viyana'da yapıyorsun? Aa, ben bir sanat tarihçisiyim. Yani. Herkes, yani bir tanımlama istendiğinde, işte yazar mı diyelim, eleştirmen mi diyelim, ne diyelim dendiğinde verdiğim cevap her zaman net oluyor. Ben bir sanat tarihçisiyim. Evet. Sanat tarihçisi daha önce mühendislik okudum, uzun yıllar edebiyatla uğraştım, sanat tarihine geç geldim ama dünyaya bakışım sanat tarihini gördükten sonra fark ettim ki sanat tarihinin bakış açısına çok benzerdi. Dolayısıyla bir sanat tarihçisi olarak özellikle çağdaş sanat üzerine çalıştım, çağdaş sanat kuramı üzerine çalıştım, Türkiye'de bunun alımlanması, algılanması süreci üzerine çalıştım ve bir noktadan sonra Türkiye'de yapacak şeyler sınırlı olmaya başladı. Pek çok yazı yazdım bunun üzerine. Ve ...yeni bir şey yapmak gerekiyordu. Araştırmalarım için en azından yeni bir yerlerde... ...yeni bir şeyler araştırmam gerekiyordu. Ve Viyana sanat tarihinin merkezlerinden biri. Yani pek çok kuramcı... ...Viyana Üniversitesi'nde çalışmış ve teorisini burada üretmiştir. Ve benim hesaplaşmam gereken adamlar onlardı. Dolayısıyla buradayım. Peki. Ee, bir diğer meseleye geçiyorum ki... ...o da şu. Seninle birlikte... E, bu arada dinleyicilerimize de e, şey yapalım e, söylemiş olalım İkimiz de birbirimizi henüz yüz ve yüz görmedik e, ama garip bir e, yakınlık ve e, telepati mi demek lazım ona artık nasıl bir şeyse bir e, sıcaklık sonucunda e, kısa sürede bir e, yakın e, arkadaş haline geldik ve e, iki tane e, hacimli yaratıcı yazarlık endüstrisi üzerine dosya hazırladık birlikte. E, bu dosyalardan biri bu ay Varlık Dergisi'nde yayınlandı. E, diğeri de iki parça halinde Mart ve Nisan aylarında Mesele Dergisi'nde yayınlanacak. E, şimdi Meseledeki Mesele Dergisi'nde yayınlanacak e, olan senin e, yazının başlığında yaratıcı yazarlar bizden ne istiyor diyorsun. Hı -hı. Hı -hı. E, peki bu soruyu da ben sana... O soruyu yani bu sorunun e, senin açından yanıtını önümüzdeki ay Mesele Dergisi'nde okunacak. E, hı hı. Ama bu soruyu ben sana tersine e, çevirip sormak istiyorum. Sen bun, bu adamlardan ne istiyorsun? <gülüyor> Güzel soru. Ee, aslında e, ya benim istediğim biraz daha e, sessiz bir yerde yazabilmek galiba. yani yazma ediminin bir e, sanatla uğraşan birinin, sanat yapma ediminin. Ee, genellikle bir odada gerçekleştiğini düşünüyorum bir odada e, ve o sessizlik içinde gerçekleştiğini düşünüyorum e, dışarıdan pencereye açtığınızda öyle bir gürültü öyle bir kakafoni geliyor ki kendi iç sesinizi duyabilmek ya da e, dış dünyanın kendi bedeniniz, bedeninizdeki cisimleşmesini görebilmek çok zor oluyor oraya dönmek için müthiş çaba harcıyoruz e, ve yaratıcı yazarlar e, yaratıcı yazarlık e, okulları, seminerleri kitapları, e, kursları artık kaça ayrılıyorlarsa ee, bir sufle ordusu gibi dışarıdan e, pencerenin önünden, pencerenin altından bağırıyorlar, bağırmaktalar. E, dolayısıyla ben bu gürültüde yazamıyorum. E, çıkış noktası olarak sanırım bunu söyleyebilirim. Benim derdim bu. Biraz e, pencereden hava gelsin diye sufleğini altaltmalarını ya da e, en azından ne söylediklerini tartmalarını istiyorum. Peki e, ama şimdi işim bir de e, tamamen şeylik yapıyorum. E, şeytanın avukatlığını yaparak e, şunu <gülüyor> soruyorum... Şimdi bu yaratıcı yazarlı kitaplarının hemen hepsinde şu şey vardır. İşte öykü yazarken yahut roman yazarken aslında tıkanma denilen şey çok da aman aman bir şey değildir. Hı hı, teknik bir problemdir. Ha, teknik bir problemdir. Ben gayet her akşam laptop'ımı açarım ve şakır şukur yazmaya başlarım. Hiç de problem olmaz. Ben tıkanmıyorum da bunlar niye tıkanıyor hiç de anlamıyorum şeklinde bir hı hı. halleri vardır. E, kaldı ki e, senin de e, Pıhtı e, kitabının içerisinde 45. sayfada bir yerde öykü tıkandı diyorsun ve e, <gülüyor> öykü devam etmiyor. E, <gülüyor> yani fena mı olurdu e, tıkanmadan yazmayı sen de öğrensen, sen de bir yaratıcı yazar olsan? <gülüyor> yani sanırım fena olurdu. Ya Benim açımdan fena olurdu. Çünkü öyle bir kişi olmaya katlanamazdım herhalde. E, hani bunu... E, Onların yazdıklarını küçük gördüğüm için söylemiyorum. Hani önemli buluyorum, çok da önemli buluyorum. E, ancak o benim tercih ettiğim yol değil. E, tıkandığı zaman edebiyatçı kalemi bırakmalı diye düşünüyorum. E, ya da sanatçı tıkandığı zaman, sanat tarihinden bakarak bunu çok net söyleyebilirim. E, sanat tarihinin hilelerinden biridir örneğin. dönemlere ayırırız, üslup dönemlerine ayırırız. Erken dönem, olgunluk dönemi ve geç dönem. Sanki sanatçı ancak olgunluk dönemindeki kişiymiş. Öncesi ve sonrası onu hazırlayan başka kişilermiş gibi düşünürüz. Biz sadece merkezdeki e, adamı kabul ederiz. E, bu sanatçının tıkandığı yer meselesi de tam burada düğümleniyor. E, sanatçı tıkandığı yerde durabilir ve bambaşka bir şey yapmaya geçebilir. Sanat yapmayı tümüyle bırakabilir. Ve bu sanat tarihi kategorileri tarafından değerlendirilmez artık, bırakılır. Ona yeni bir kanon uydurulmaz. O bırakmıştır artık. İşte yaşlılık geç dönemine geçmiştir denir. Oysa ki yeni bir şey yapmaktadır sadece. Öykünün içinde kalması gerekmez illa. Ya da sanatın içinde kalması gerekmez. E, yani tıkanmamayı tıkandığım zaman bırakmayı sanırım bu yüzden tercih ediyorum. Yani bir tür aslında e, sanatı elebiyatından e, plastik sanatlarına vesairesine kadar tamamı içerisinde baktığımızda e, sanatı... E, piyasaya bir tür e, ürünler e, sunma, üretme e, ve sürekli o piyasayı canlı tırnak içerisinde canlı tutmanın e, bahanesi e, olarak bir sanatçı yapısı e, ve bir sanatçı e, etiği kurgulanıyor sanki. Hı hı, yani hı hı. bu Zaten hı. Dön dönemlendirmeler de o yüzden yapılıyor işte on erken evet. dönemi, orta evet. dönemi, geç dönemi vesaire gibi. Aslında böyle bir şey yok yani. Sanatçı bir an var ya da bir kitabında var bir başka kitabında yok. Evet. Yani sanatçı gerçekten bir kitap yazdı diye diğer kitaplarında sanat olması gerekliliğini öne süren şey kanunun kendisi. Evet yani e, pekala bir kitabında yaptığını bir sonraki kitabının da e, tam tersini yahut bambaşka hı hı. bir e, perspektiften hı hı. ve vizyondan ve dünya algısıyla e, yapabilir. Ve onu hiç beğenmeye de biliriz. Hı hı. <gülüyor> ee, ve ama, o o kişide değildir yani yeni bir kişidir tabii. başka bir kişidir yani ve e, bunu ıskalamak için bunu görmezden gelmek için çünkü böyle düşünürseniz kanon üretemezsiniz ilke koyamazsınız e, kanon şey yapar onu bölüp parçalayıp e, başka bir e, kılık kılığa sokar yeni bir kılığa sokar pazarlanabilir bir kılığa sokar. Çünkü böyle yaparsanız Picasso'yu gerçekten pazarlayabilirsiniz. Bunlar dersiniz yaşlılık dönemi işte. Ölüm yaklaşıyor. O yüzden böyle yapıyor bu adam dersiniz. Ama bu asla onun seramiklerini, hayatı boyunca yaptığı seramikleri açıklamaya yetmez. Ve zaten mesela daha henüz örneğin taze matmat mat dünyasında konuk aldığımız Kerem Işık konuğumdu. Hı hı. Ve tam da bu nokta üzerinden konuşmuştuk. İlk kitabındaki dil, üslup vesaire ile ikinci kitabındaki e, özellikler neredeyse birbirlerine tamamen zıt ve çok farklı. <Gülüyor> e, <Gülüyor> ama her ikisinin üzerinde de aynı ismin e, imzası var. Ve her ikisi de e, birbirinden bambaşka noktalarda önemli metinler. Evet. yani işte Kanon sizden bunu ister. Bir üsluba girin ve o üslubu tekrar edin. O üslup içinde seri olarak üretmeye devam edin. Yani Gerçekten sanat tarihinden baktığınızda bunu çok net görürsünüz. Her sanatçının serileri vardır. Dönemler içinde ayrılmış serileri vardır. Aslında olmayan bir e, sınıflandırmadır bu ama sanat tarihçiler bunları böyle kategorize ederler ki o e, bir koleksiyonun parçası olabilsin. Evet, seni bir dosya halinde satabilmem için e, evet. bir bütünlük gösteriyor olman lazım. Gerekir. Evet, evet. Seni ilk önce kurarım sonra tasnif ederim ve onun dışına çıkamazsın. Onun dışına çıktığın zaman zaten e, atılırsın. Hani çoktur bunun örneği de yani Rembrandt kanonun dışına çıkmaya başladığı andan itibaren atılmıştır sanat tarihinden. Görmezden gelinmiştir. Sefalet içinde ölmüştür. Çünkü kanala karşı çıkmıştır. Peki yeniden senin e, öykülerine dönecek olursak son bir dakikamızda kaldı çünkü. E, hı hı. Öyküler, özellikle ilk kısımdaki e, öykülerinde Pıhtı'nın e, ilk kısmındaki e, öykülerinde e, kimi e, noktalarda... Ee, İngelere e, yaslanan ve e, dolayısıyla e, bir tür e, düz yazı şiire yaklaşan öykülerin var. Hı hı. Ee, dolayısıyla bunun üzerinden öyküler, yani ikinci kısımda da örneğin daha e, biçimsel anlamda e, hı hı. deneylerle karşılaşıyoruz. Ee, bir yanı ile hem e, ...sanat pratikleriyle bir yanıyla da yazı pratikleriyle e, öykülerini kurmaya çalışıyorsun gibi geliyor bana. Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, ikisinin birbirine ayarlabilir olduğunu düşünmüyorum. E, geçen aylarda e, yaptığımız bir dosyada, varlık dergisinin yaptığımız bir dosyada... ...edebiyat plastiktir başlığı altında, bunu tartışmaya çalışmıştım. E, bunların sınırı o kadar keskin değil. Sanat tarihçilerin edebiyatı ele alması ya da edebiyatçilerin sanat tarihi, plastik sanatlar yokmuş gibi davranması büyük bir sorunu teşkil ediyor. Pırtı'da yaptığım şey ya da öykü denemelerinde öykü uğraşımda yaptığım şey de bundan farklı bir şey değil. Dünyada gördüğüm şeylerden bir takım öyküler çıkıyor. Onlar benim tarafından görülüyorlar ve ben aktarabiliyorum. Dolayısıyla e, onun şiirsel olup olmaması, biçimsel olup olmaması çok ilgimi çekmiyor. Hatta şiirsel olduğunu söylediğimiz yerlerde örneğin e, beğenildiğini gördüğümde tedirgin olmaya başlıyorum. Acaba anlatamadım mı? Acaba yapmak istediğimi yapamadım mı? Çünkü o zaman kanunun içine giriyorsunuz. Oysa kanonun dışında gerçekten üretebilirsiniz ve e, o biçimsel dediğiniz ya da benim avangard diye adlandırdığım şey e, dışarıdan yeni bir dünya, dünyaya karşı yeni bir dünya öneren kısım bence. Anlaşılması belki biraz zor ama empati kurmayı, e, mücadele etmeyi, içine girmeyi gerektiren yerler ve tam da benim istediğim yerler. Peki bu noktada da eğer e, karşını çıkıp, peki bugünkü e, kanon... Dünya Edebiyatı'ndaki kanonik yapı içerisinde senin e, bu yaklaşımın ve yazdıkların avangard e, bir yapı içerisinde e, diyelim bundan 20 sene sonra bu avangard e, denemeler yahut e, yaklaşımlar e, şey haline geldiği zaman e, piyasanın... ...büyük çoğunlukta hı hı hı. E, dolaşıma, piyasanın içerisinde dolaşıma geçtiğinde... ...ve bunların sözleri Geçilir, geçmeye tamam. başladığında... ...dolayısıyla artık kanunu onlar belirliyor olduğunda... E, hı hı. ...onu reddetmek gerekir. O zaman da e, kanonun içinden konuşuyor, sen o kon, kanonun içinden konuşuyor olan... ...sen olmayacak mısın Hayır, denebilir? Hayır, ben olmayacağım. Ben olmayacağım. Çünkü ben ona karşı konuşabiliyorsam hala ben olabilirim ancak... Yani, Hala edebiyat yapmaya devam ediyorsam o eski kanunun içinde olan şeyi reddetmiş olmam gerekir. Michelangelo'nun manierist dönemine geçtiğinde bütün o klasik oranlar üslubunu reddederek deformasyona kaçması ve bunun anlaşılmaması gibi döneminde. Gerçek sanatçı bunu yapar. Yani o kanunun içindeki ne tarif edilmiş yerde huzurlu rahat e, oturup e, ürünlerinin meyvesini yemektense e, yeni yolculuklara çıkmayı dener ve e, eskisini reddeder, reddetmelidir. Evet yani e, özellikle e, hem şiir hem öykü e, hem roman bütün e, edebiyat formlarında aslında e, diyelim ki kaleminin 30 yıllık e, şeyi boyunca edindiği bir e, okurlarda imaj vardır. Ve e, özellikle de e, son e, eserleri mesela o yazarların e, son derece beklentiyi karşılamak üzerine kurulu olduğu... E, nettir? Yeni bir şeyi söylemek e, o yazıyla kurulan varoluşsal... zamanlar, varuluşsal... zamanlar şeyler yazmış yazarlardır onlar artık. Nedir? Bir zamanlar iyi şeyler yazmış Hı. ve evet. artık onları tekrar eden yazarlardır. E, ve hani gerçekten çok örneği vardır bunun. Türkiye'de çok. gençliğinde çok inanılmaz şeyler yazmış. Ama artık onu tekrar etmekten kendisi de sıkılmış olan e, çok edebiyatçı var. Ama... Ve bu aslında yaratıcı yazarlığa da bağlayabiliriz bunu. Yaratıcı yazarlık çünkü ...bu edebiyat anlayışından besliyor. Böylesi bir çözümleme mantığından besleniyor. Aslında ölmüş, üsluplaşmış olan şeyi... ...işte bunu yapmalısınız diye önererek... ...genç olanın, yeni olanın karşısına koyuyor ve onu yok ediyor. Ve her ne yaparsan yap... ...belli bir tutarlılık içerisinde gitmen gerekiyor. Yani Çünkü senin yarın öbür gün ya yayın ajansın... ...yahut yayın evin tarafından bir marka halinde satılabilmen için... Tabi ee, öyle her kitabında kafana göre e, yazıp çizemezsin. Tabii. yani bu bu kadar böyle birebir olmaz ama e, arkada hissettirilen ya da e, işte e, oluşturulan ...iktidar kurucu dil tarafından dayatılan hani acaba burası olmamış mı ya burada sen daha önce farklı çözümler üretmiştin gibi şeylerle e, yazarın itildiği yer odur yani. Evet yani e, okurların senden şunu bekliyor e, cümlesi hı hı. zaten. Tamamen artık e, yazarın masaya o senin söylediğin hani sessizce e, tek başıma oturup masamda yazabilmek istiyorum diyorsun. <gülüyor> e, yaratıcı yazarların masaları hayli kalabalık aslında. Yani <gülüyor> evet, oku, evet. okur da oturuyor o masada, editör de oturuyor, yayıncı da oturuyor vesaire, ajans da oturuyor. Bir ürün çıkartılıyor oradan yani oradan evet. sanat çıkmaz, oradan ürün çıkar. Aradaki fark da o yapıp çıkmaz yani ürün çıkartabilirsiniz. Ürün faydasız bir şey değildir ama ürünün ürün olduğunu belirtmek gerekir. Evet yani maalesef e, kapatmak durumundayız. Şimdi de, de, de, yani bu mevzu açılınca e, ikimizin de sabaha kadar susmayacağı kesin. E, o yüzden şu anda kapatmak durumundayız. E, korkarım hı hı. süremizin sonuna geldik. E, programımıza katıldığın için çok teşekkürler Barış. Umarım bundan sonra da birlikte üretimler yapmaya devam edeceğiz. Kesinlikle ben de çok istiyorum. Viyana'ya selamlar olsun İstanbul'da. Çok teşekkürler, çok teşekkür ediyorum ben de. Eyvallah. Efendim bu akşam Barış Acar ile Pıhtı adlı öykü kitabından ve birlikte hazırladığımız Varlık ve Mesele Dergileri için hazırladığımız Yaratıcı Yazarlık Endüstrisi dosyalarından onları bahane ederek küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat dünyası. Hazırlayan ve sunan mesut varlık.